Allah hepimizi cennete girdirecek amel işleme nasip etsin. Allah razı olsun. Şeklinde attım mı iki tane? <gülüyor> Rabbim kimi yüzlerin ağırıp kimi yüzlerin kararacağı bir zaman yüzleri ağıranlardan eylesin. Rabbim cehaletimizi götürsün. Bizlere ilim versin, güzel amel nasip etsin. Sevdiği amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. İçi de dışı da bir olanlardan mülayim olanlardan müminlerden eylesin. Amin. Allah içimizdeki kötü huyları iyi ile değiştirsin. Amin. Rabbim hesabını veremeyecek işlerden bizleri uzak kılsın. Kardeşlerim bugün İlmihal derslerinde dersem 17. mi oldu? 17.sini <gülüyor> istiyoruz aslında alışveriş hükümlerini işlemek istiyordum. Fakat cumartesi günü daha yoğunluk olduğu için o güne bırakmayı uygun buldum. Bugün ise aleyküm selam ve ee, konumuz yeminler babına yemin, nezir yeme ve içme adabına geldi. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Birinci konumuz yeminler. Biliyorsunuz insanın sözünün bittiği yerde şahidinin olmadığı yerde gereksinim duyduğu bazı sözler vardır. Yani inanan kesimin olsun batıl dinlerde olsun bir insan konuşacağında işte Yahudi ise ne üzerine yemin ettirirler? Tevrat üzerine. Hristiyan ise İncil. İncil. Yani her dinin kendine ait neyi vardır? Bir bağlayıcılığı vardır. Aynen işte mesela bir de mahkemeye çıktığında yemin et deyince ne diyor? Namusun ve şerefim üzerine yemin ederim. Yani bir yemin var yani. Herkesinde bir fahişe de olsa var. Yemin her kesimde var. Yani. insanlık kesiminin hepsinde nedir? Vardır. Ama bağlayan yemin nedir? İnanan insanların Allah adına yaptığı yemin şeklidir. Yeminde müşkilatlar var mıdır? Vardır. Yeminin çeşitleri var mıdır? Vardır. Şartları var mıdır? Vardır. Kefareti var mıdır? Vardır. Bunların üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü önemli bir konu ee, Ebu ile geliyor, Allah kendisinden razı olsun. E Allah'ın Resulü diyor, bizim diyor dilimiz alışmış. İşte biliyorsunuz Mekke toplumunda puta tapıcılık vardı. Putlarının adı neydi? Lat'tı, Olum Menat'tı, Uzzaydı, Kubel'di. İşte biz dilimizin alışkanlığına hani <gülüyor> vallahi billahi dendiği gibi onlarda ne diyor? Lat ve Uzzay. Lat ve Uzzay diyoruz. Yani dilimizin sürtmesiyle bunu desek ne olur? Kim diyor lad ve uza derse yani Allah'tan gayrısına yemin ederse ne desin? La ilahe illallah desin. Kim de gel bir kumar oynayalım. Yani gel işte bugün işte kafa çekmeye gidelim veya hırsızlık yapalım. Günaha davet ederse o da ne yapsın? Bir sadaka versin. Burada akide ile ameli meselelerin bir sınırı var. Çiziliyor. Yani yemin hangi baptan ele alınıyor? akide bazında ve şirk bazında. Demek ki Allah'tan gayrısına yemin neymiş? Şirkmiş. Öyleyse bu meseleyi bir Müslüman'ın ne yapması çok dikkat etmesi gerekir. Mesela bizim toplumumuzda nasıl yemin ediyorlar? Bir... Ekmek çarpsın. Ekmek çarpsın. Kur'an çarpsın. Değil mi? o gene biraz şey, işin yayvanlığı aynı o, Laz ve Uzza gibi ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın gibi sözler ne yapıyor? İnsanların ağzından çıkabiliyor. Halbuki yemin sadece vallahi billahi tallah Yani Allah'ın sadece isim ve sıfatlarıyla yapılır. Bunun dışında yemin ne yapmaz? Mümkün değildir. Onun için yemin meselesini bir Müslümanın çok iyi ne yapması? Bilmesi gerekir kardeşlerim. Yemin ee, sağ el manasına geliyor. Yani Arapçada. Araplar yemin ettiklerinde ne yaparlardı? Zaten böyle tokalaşırlardı. Aynen mesela bugün pazarlık yaptıklarında ne yapıyorlar? Sattın. Baktın, ne ettin? Bir de böyle ne yapıyorlar? Tokalaşıyorlar. Yemin ettiklerinde böyle <gülüyor> tokalaşırlardı. Yani tokalaşma manasına geliyordu. Şeriatta yeminin manasıysa Allah'ın isim ve sıfatlarını anarak bir işin gerçek olduğunu belirtmek veya tekit etmektir. Ya da yemin edenin bir işi yapacağına dair bir takviye olarak söylediği vallahi yapacağım billahi yapacağım yani o verdiği söze daha da bir önem vermek için kullandığı nedir? Bir cümledir yemin sadece ve sadece Allah'ın isim ve sıfatlarına yapılır. Bunun dışına ne yapılmaz? Yapılmaz. Mesela Müslümanların yeminleriyle yapılan bir antları vardır ki e, bu hiçbir şey gerektirmez. <gülüyor> yemin eden, işte şöyle yaparsam bir ay oruç tutacağım veyahut Allah'ın beyti üzerime hac olsun, e, borç olsun veya şöyle yaparsam haram bana helal olsun gibi sözleri bunlar sadece sadakayla ne yapılır? Geçiştirilir. Böyle bir söz söylemesi Müslüman'ın doğru bir şey değil. Böyle bir ahlakı alışkanlığı varsa o insanın uyarılması gerekir. Ama şirk, ba şirk babından nedir? Değildir. Ama bu sözlerde bir Müslüman'a ne yapmaz? Yakışık kalan sözler değildir. Ee, meselenin önemine binaen bunu ön tarafa aldım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gayrimüslim gibi veyahut İslam dışı olayım gibi yapılan yeminleri e, tehlikeli buluyor. Kim işte şunu yaparsam ben Yahudi gibi olayım veya Hristiyan gibi olayım veya kafir gibi olayım derse ne diyor Allah Resulü? Dediği gibidir. İslam'a dönemezdir. Yani bu türlü yemini dinimiz ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ama maalesef toplumumuzda bu tür yeminleri sıkça ne yapabiliyoruz Rahatlıkla görmemiz mümkün. İşte böyle yaparsam gavur olayım, işte Yahudi gibi olayım. Yani haklı bile olsa böyle bir yemin eden bir insan ona döner diyor. Bu yemin türü ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Allah Resulü ve Selam kim İslam dininden başka bir din üzerine yemin ederse o din üzerine değildir. Evet. Yemin demek ki sadece ve sadece Allah'ın isim ve sıfatların üzerine yapılır. Bunun dışındaki her türlü yemin nedir? Haramdır. Neden haramdır? He? Çünkü yemin nedir? Bir tazimdir, bir yüceltmedir. Allah'tan gayri yüceltilecek kim var? Kim? Mesela daha önce e, hadis kitaplarını okursanız babaların üzerine bir yemin vardı sahabe devrinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, ben diyor bunu size yasaklayamıyordum diyor. Yani devam ediyordu hükmünü bilmiyordu ama daha sonra Bakara'da ayet iniyor. Bu tamamen ne yapıyor? Yasaklanıyor. Ben size daha önce bunu yasaklayamıyordum ama bundan sonra babalarınızın adına ne yapmayın? Yemin etmeyin diyor. Demek ki Allah'tan gayrısına nedir? Yok. E, kim Allah'tan başkasına yemin edip nebi veli ya da baba Kabe veya buna benzer şeylerin üzerine kasem ederse bu yemin gerçekleşmemiş olur. Yani ettiği yemin geçersizdir ama onu atmıştır. Günahkar olmuştur. Hani yemin ediyor ama bir şey için o yemin olmadığı için yemin yerine ne yapmaz? Geçmez. Evet. İbn Ömer'den gelen bir rivayette kardeşlerim Ali İsnaati ve selam bir topluluk arasında babası üzerine yemin eden Ömer'e rastlayınca dikkat edin Allah Azze ve Celle sizi babalarınızın üzerine yemin etmekten men ediyor. Kim yemin ederse ya Allah üzerine etsin ya da olsun. Evet, yemin sadece bunu. i̇bn Ömer hayır Kabe'ye and olsun ki diye yemin eden birini işitti ve şöyle dedi ben Allah Resulü ve Sellem'den duydum. Kim Allah'tan başkası üzerine yemin ederse bu şirktir. Senin şu yaptığın şirktir. Diyor. Evet. Demek ki sadece onun üzerine. Evet. Babalarınız, analarınız ve putlar üzerine yemin etmeyin. Allah'tan başkası üzerine yemin etmeyin. Doğru olmanız dışında da yemin etmeyin. Diyor. Bunu da İmam Ebu Davud naklediyor. Evet. Allah'ın mahlukat üzerine yemin etmesi kardeşlerim Araplar sözlerine önem verilerek kulak verilip dinlenmesi için konuşmalarına tamamen yeminden başlardı. Çünkü Araplar konuşanın yeminini konuşmasıyla yaptığı özel söze önem verdiğine o yeminini ne yaparlardı? Delil olarak kabul ederlerdi. Konuşan sözünü tehdit için yemin eder, bu yüzden de Kur'an pek çok şey üzerine Kur'an e, ne yapmıştır? Kimin bu? Arayan var. Yeminle başlamıştır ama bu sadece Allah'a mahsustur. O yemini yapan kim? Yaratandır. Yani sabahın o tozu dumana katana, and güneşi getirene, ayı getirene buradaki kasıt kimdir? Allah'tır. Ve Araplar söyledikleri söze yeminle başladıkları için meselenin önemine binaen Allah Azze ve Celle de bunu tehkit babından ne yapmıştır? Yapmıştır. Mahlukata yemin sadece Allah'a mahsustur. Biz insanların ise Allah'ın isim ve sıfatlarının dışında yemin ne yapamayız? Yapamayız. Evet. Yemin'in şartları ve rükunları vardır kardeşlerim. Yemin edenin ne olacak? Akıl bağlı olacak, buluğa erecek, Müslüman olacak ve yeminini iyi bir şeye yapması gerekecek. Mesela adamın birisi yolun ortasında oturuyor. Diyor ki ben yol ortasında oturacağım, güneşin alnında duracağım, oruç tutacağım, kimseyle konuşmayacağım namazı bilmiyorum var mı? Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aleyküm selamlar. Söyleyin adama gölgede otursun gelenden gidenden konuşsun orucunu tutsun. Yani yemin sadece neyde var? İyi şeylerde var. Yani kendine eziyet de veyahut bir başkası mesela senden bir şey öğrenecek ben orucu Diyemiyorsun çünkü oruç değil, nezir değil. Sadece iyi ve hayır olan şeylerde yemin nedir, geçerlidir. Bak orucunu tutsun diyor mu? Tuyu. Yol ortasında oturma dedik, gölgede otur, güneşte oturma. İyi olanlara devam et. Öbürlerini ne yap? Yapma. Demek ki orucun neleri varmış, şartları. Birincisi akıl bağlı olacak, ikincisi Müslüman olacak, üçüncüsü iyi şeylerde olacak. Kötü ve çirkin şeylerdeki yemin nedir? Geçerli değil. Rukunleri nedir? Yemin olarak kullanılan lafızlarla olmalıdır. Yani vallahi, billahi, tallah gibi Allah'ın isim ve sıfatlarıyla olmalıdır. <gülüyor> Yeminin hükmü nedir? Yemin eden yeminini yerine getirirse ne yapar? İyi kimse olur. Getirmezse kemanı sıkıntılar var. Mesela <gülüyor> sizin hatırladığı bir vaka var. Ee, İsa aleyhisselam hırsızlık yapan birini görüyor. Ne diyor? ve adam diyor Allah'tan kork diyor. Niye malik olmadığın bir malı çalıyorsun? O adam ne diyor? Vallahi diyor ben hırsızlık yapmıyorum ya İsa diyor. İsa aleyhisselam ne yapıyor? Gözümün gördüğünü Yalanladım. Kulağımın işittiğini ne yaptım? İman ettim. Neden? Yalan yere yeminin belası hırsızlıktan nedir? Daha fazla. İblis neden ebedi cehennemlik oldu? Yalan söyledi. Şimdi Adem'i kandırabilmek için ne yaptı? Allah sizin diyor bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misiniz? Adem'den Havva düşününce orada bir yalan söylüyor. Bak o onun ebedi cehennemlik kılmıyor. Onların düşündüğünü görünce Allah adına yalan yere ne yapıyor? Yemin, yemin ediyor. Allah'ın adını kirletmeye çalıştığı için. Evet. Çünkü insanın fıtratında yani Müslümansa gelip yemin etti mi ne yapacak? Yani fıtratta Allah adına yeminden yalan nedir? Yoktur. İşte yalan yere yeminin günahı bu kadar nedir? Tehlikelidir. Birinci örnek eee şeytana lane gibi olursa Allah onun şerrinden bizleri korusun. Çünkü hadis-i şerifte şeytana lanet etmeyin diyor. Çünkü ona, o güler diyor. Ondan Allah'a sığınır. Evet. <gülüyor> Gülerdi Ben zaten lanetliyim diyor. Ama diyor ondan Allah'a sığınırsanız işte o zaman can yakarsınız diyor. Evet. Demek ki yalan yere yemin insanı ebedi ne yapıyormuş? Cehenneme götürdüğü gibi belası büyük. Evet, Allah bizleri de, neslimizi de bu tür günahlardan uzak kılsın kardeşlerim. Yemin yaptı ama daha hayırlısını gördü. Ne yapabilir? Dönebilir. Dönebilir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayet kelimesinde kerimesinde May'de, yanlış hatırlamıyorsam, 89'da olsa gerek. Yemini ne yapmıştır? Kefaretini bildirmiştir. Neydi kefareti? yediğinden on fakiri yedirmek veyahut giydirmek veyahut köle azat etmek. Bulamadığını üç gün arka arkaya nedir? koruştur <gülüyor> Bu Rabbimiz Panuhu ve Teala'nın daha hayırlısını yani yemininizde sadık kalın diyor ama daha hayırlısını gördün yeminini ne yap? Boz ama kefaretinde ne yap? Yerine getir. Ya takini sıra takibi budur kardeşlerim ayette. Hangisine gücün yetiyorsa bu sırayı ne yapacaksınız? Takip edeceksiniz. Eğer daha hayırlı yani senin veya yemin ettiğin olayın daha hayırlısını görmüşsen döneceksin. Öp. Ya da on tane Müslümanı alırsın gidersin güzel bir doyurursun. En baştan başlarsın. Ben yemeği gördüm de giydireni hiç görmedim. Köre onu da görmedim ama üç gün arka arkaya orucu çok gördük yaşadık evet. Yemin de kardeşlerim kısımları üç üç tane yemin şekli vardır. Bunlar e, yemini lauh yemini münakide, de yemni damur. Birincisi devamlı bizim düştüğümüz müşkülatlar. Yani varayoha yemin eden insan. Vallahi billahi. Kasıtsız yapılan yemin. Bunda bir sıkıntı yok kardeşlerim. Yani yapmamak gerekir. Müslümanlığın eminliğini bozar ama dil alışmıştır. Devamlı edilir. Şimdi bunu çıkartın. 2 ve üç tehlikeli buradır. Yemini de yani kasıtlı yapılan yemindir ve insanı bağlayıcıdır. İyisini görmüşsen hayrını ne yaparsın? Dönersin. Ama bir de yemini ne vardır? Gamustur. Bunun bir adı da sabir edir. Bu da hiyanet için yapılan yemindir. Yani yalan yerine. Adamın tarlasını alacaktır. Yemin ediyor. Ticaret yapmıştır. İşte kadıya düşmüşlerdir. Şahit de yoktur. Yalan yere ne yapar? Yemine başvurulacak. Çünkü Yemin ederek mal elde etmedir. Bu çok tehlikelidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizler diyor bana geliyorsunuz. Dertlerinizi ne yapıyorsunuz? Anlatıyorsunuz. Haksızsanız diyor sakın yalana başvurmayın. Yeminle de ne yapmayın? Tevkid <gülüyor> etmeyin diyor. Size cehennemi ne yaparım? Hatırlatırım diyor. Kamus yemini yoa değil kasıtlı, hile <gülüyor> yoluyla aldatmak için yapılan yemindir. Öbürü ise, yani herhangi bir şeyde insan yemin ediyorsa kızgındır bir şeye artık neyse bağlayıcıdır. Öbürü ise, en baştaki, ya vallahi yapmayacağım, etmeyeceğim, şöyle hani laf içinde konuşulan varayuva. Allah bunda da muaze etmez bir ayet kerimede. Ama öbüründe kasıtlı yapılan yemin ise Müslüman bunu yerine getirmeli, yeminine sadık olmalı ve hayırlısını gördüyse dönmeli. Yoksa rastgele dönmemeli. Bunlar çok önemlidir. Ve Müslümanlığın e, imanını ve tevhidini geliştirecek veya zedeleyecek meselelerdir. Yemin meseleleri. Evet. Allah Resulü ve Vesselam Ayşe annemizi naklediyor. Geldiği bir sözde Allah sizi yeminlerinizden yeminlerinizdeki laudan dolayı muazze etmez yani varıyor. Bu ayeti bir kimsenin hayır vallahi evet vallahi asla vallahi gibi sözleri hakkında inmiştir. Hani konuşurken vallahi böyle hayır öyle değil. Vallahi billahi böyle değil gibi normal konuşmadaki Allah'ın adını zikrettiği sözlerden dolayı inmiştir. Muazze etmiyor. Buna ki de yeminse kastedilip azmedilerek yapılan yemindir. Kastedilerek. Evet. Hükmü bozulduğu zaman kefaret getirir. Allah azze ve celle Bakara suresinin 225. ayetinde kardeşlerim Allah sizi rastgele la yemininden dolayı değil fakat kalplerimizin kast ettiği yeminlerden dolayı sorumlu tutar diyor. Yani yaptığınız yeminden sorumlu tutan Allah bağışlayandır, hakimdir. Kefareti ise May'de 89'da anlatılıyor. Allah sizde rastgele yeminlerinizden dolayı değil, bile bile ettiğiniz yeminlerden dolayı hesaba sorar. Yeminin kefareti ailenizi yedindiğiniz, yedirdiğinizin ortalamasından en düşkünü yetirmek yahut geydirmek ya da bir köle azat etmek bulamayanlarsa üç gün arka arkaya oruç tutmak. <gülüyor> Yeminlerinizin kefareti budur. Yemin ettiğinizde yeminlerinizi tutun. Şükredesiniz diye Allah sizlere ayetlerini böyle ne yapıyor? Açıklıyor diyor. Bu Maide suresinin 89. ayeti. Yeminin kefareti bu kardeşlerim. Kamus yemininde sabire dedik. Bu kendisiyle başkasının hakkının kasbedildiği, rüşvet veya hiyanet amaçlıya <gülüyor> yapılan nedir? Yeminlerdir. Bu büyük günahlardandır ve sahibini cehennem ateşine ne yapar? Batırır. Allah bizleri af ve mağfiret eylesin. Böyle bir şeye düşmekten Rabbim bizi de neslimizi de korusun. Çok dua edin hakikaten. Şeytana insan çok rahatlıkla bu konularda düşebilir. Allah muhafaza. Yani mesela normal hallerde insan düşmez ama öyle günahlara batar ki insan zinaydı işte veyahut bir hırsızlıktı veyahut artık Allah etmesin. Bunları sen ne yaptın? Evet. Veyahut e, daha önceleri tamamen bu e, Toprak meselelerinde alım ve satımlarda gündeme geliyordu veya ticarette ama bunu her alana ne yapabilirsiniz? Yayabilirsiniz. Heh. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. <gülüyor> Birbirinizi aldatmak için yemin etmeyin ki bu yüzden sağlamca yere basmakta olan ayağınız sürtmesin. Allah yolundan alıkoymanıza karşılık kötü bir azap tatarsınız ahirette ise bunun büyük bir azabı vardır diyor. Nahıl 94'te kardeşlerim. Ee, yine e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir rivayet var. Beş şeyin kefareti yoktur. Allah'a şirk koşmak, haksız yere can almak, mümine iftira ve kendisiyle haksız yere mal koparabilmek için kalmış zimini diyor. Evet. Yine Bukhari'de gelen rivayette Büyük günahlar şunlardır. Allah'a şirk koşmak, anaya babaya asi olmak, cana kıymak ve kamuz yemin ediyor. Yani büyük günahlardan sayılmıştır. Evet. Ameller neye göredir? Niyetlere göredir. Yemin neye göredir? Niyete göredir. Yemin ettirenin niyet üzerindedir. Şimdi adam diyor ki sana yemin et. Sen ne yapıyorsun? Yemiyor dedim. Ne yapıyorsun? Falan var mı diyor. Kendi niyetin Falan geçerli var. değil işte. Evet. Adam senden yeminini niye istiyor? O mesele Ha. Kim neye yemin etmişse yemin ettirenin niyeti üzerine değil, Yani sen elimi kaldırdım, bacağımı kaldırdım. Şöyle ettim. Bunların hiçbir geçerli değil. Karşıdaki seni yemine davet etmişse onun niyeti ne üzere ise Allah Resulü Vesselam yemin, yemin ettirenin niyet üzerinedir diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bunu Bukhari, Müslüm, Tirmizi, Ebu Davud bunların hepsinde bulabilirsiniz. Bir rivayette ise zannedersem tabi Müslüm, Ebu Davud ve Tirmizi naklediyor bunu. Yemininin Arkadaşının senin doğru sözde olmanı istediği şey üzerinedir diyor. Bir şef daha geldi. Yani ki yemin yemin ettirenin niyet üzerinedir. Burada ne diyor? Arkadaşının senin sözün doğru mu? Doğru. Vallahi billahi diyorsun. Yani o sözü doğrulanmanın ettirdiği bir şey niyettir. Yani yine kardeşini aldatıyorsan aldatma üzerinedir. Karşıdaki neye niyet etmişse Yemin onun üzerinde. Peki unutma ve hata yemini bozar mı? Bozar. Unutma ve hata yemini ne yapmaz? Bozmaz. Sadece ne yapar? Üç şeyden kalem kalkmıştır diyor. Unuttuğunda, bayıldığında, evet. uyuduğunda. Ama yemini ne yapmaz? Bozmaz. Hatırladığında onun hükmü nedir? Geçer. Geçerlidir. Ama yanılmanızdan dolayı Allah Azze ve Celle size nedir? Bir sorumluluk yoktur diyoruz. Ahsap 5. ayette. Kişinin zorlandığı yemini yerine getirmesi şart değildir. Demin dediğimiz gibi irade ortadan kalkmıştır. Zorlanıyordur. <gülüyor> ne yapacak? Kefaret yoluna gidecek. Yemini bozacak. Yalnız e, yeminde bir istisna meselesi var kardeşlerim. Yemin ederseniz, istisna yaparsanız İnşallah derseniz bunun kefareti yoktur. Anlatabildim mi? Yeminde istisna bağlayıcı değildir. Yemin eden inşallah derse istisna yapmış olur. Yemini bozması ona günah ne yapmaz? Getirmez. i̇bn Ömer'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yemin edip inşallah diyen kimse günah yüklenmemiş olur. Evet. Ama tabi burada yine kasıt var. Yukarıdakilerle düşünün. Yemin kimin üzerine? Senin ettiğin niyet üzerine değil. Karşındakinin ama inşallah derseniz neymiş? Onda bir sıkıntı yok. Evet. Örtme anlamına gelen küfür kelimesinin e, kefaret, mübalağ sigasıdır. Burada onunla dünya ve ahirette hesaba çekileceği için bir izin kalmaması için bazı günahlara kefaret olan, örten emeller vardır. Burada da yemini kesen, yani yemini bozan insana kefaret nedir? Yemek yedirmek, yediğinden içtiğinden on fakire giydirmek, köle azat etmek, bunları da yerine getiremezseniz üç gün arka ar haftaya ar nedir? Oruçlu. Kefaretin hikmeti ve kısımları vardır. Yemini bozmak, akti bozmak ve onu yerine getirmemektir. Bu yüzden de zorunlu olarak kefaret gerekir. Maslahat için yemini bozmak caiz midir? Evet, caizdir. İnsanların arasını düzeltmenizde <gülüyor> size nedir? Günah yoktur. Sakınmanız, iyi olmanız, Allah'a yaptığınız <gülüyor> yeminleri engel kılmayın, diyor e, Rabbimiz Bakara. 224'te şimdi e, maslahat gözetilirse yani insanların hayrı gözetilirse yapılan yeminden ne yapılır dönülebilir ama kefaret vermek zorundasınız Allah'a yemin sizi takva iyi olma ve ıslah etmekten alıkoymasın diyor Allah Azze ve Celle tahrim 2'de Rab, e, yeminlerinizi ne yapmıştır kefaretten geri kalman, geri almanızı meşhur kılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geçen derste de hatırlayacak olursanız, bir ila vakası var. Neydi ila? Ben bir ay hanımlarıma yaklaşmayacağım diye ne yapmıştı? İlâ. Bir yemin etmişti. Aferin i̇şte, sırtın, evet, yok o zıhar. Zıhar. Allah şüphesiz size yeminlerinizin kefaretini geri almanızı meşru kılmıştır diyor. Yani bir insan bir şeye yemin edip de sonra yemininden ne yapabilir? Dönebilir. Eşlerinin hepsini ne yapmıştı? Çağırmıştı. Eğer dünya istiyorsanız ne yapayım? İstediğiniz mehri isteyin, verin. İsteyin ben size vereyim. Hepinizi ne yapayım? boşayım. boşayım. boşayım. Ama onlar ne dediler? Biz Allah'ı ve Resul'unu tercih ediyoruz deyince o zaman oturun, daha turun. Dünyalık, e, neyse. Ayet devam ediyor. Teferratına girmek istemiyorum. Evet. Yemin böyle kardeşlerim. Demek ki üç çeşit yemin var. Ana başlıklarda topluyoruz. Bunlar neydi? Bir böyle varayova yapılan, iki kasıtlı yapılan, üç yalan yere yapılan. Kafanızda tutmanız gereken bunlar. Birinciye kefaret gerekmiyor ama günahtır. Vallahi billahi diye. Şimdi düşünün ortamımızda birisi var sürekli konuşuyor. Her konuşmasında yemin ediyor. Ne kadar bağlayıcı şey? Güvenir misin devamlı yemin edene? Yani kendi kendini ne yapar? Hafifliğe vuruyor. Ama e, Mekke döneminde bu olay böyle değildi kardeşlerim. Yani bir insan konuşmasına önem veriyorsa aleyküm selam ve yeminle başlardı. O yeminle başlayınca önemli bir şey konuşuyor diye ne yapılırdı? İşaret ediyordu. Ama günümüzde böyle bir öf, böyle bir ahlak nedir? Yok. <gülüyor> böyle bir ortamda ne var? Yeminle başlıyorsa bir sıkıntı var. Salih hoş geldin. Yani devamlı ediyorsa bir de kendi sikalığını ne yapıyor? Götürüyor. Evet. İkinci konumuz nezir adak. Sevdar mı? Yeterdi mi? Yeterdi mi? Yeterdi mi? Yeterdi mi? Yeterdi mi? Yeterdi mi? Kısaca size de bir özet geçeyim. Ee, yemin sadece Allah için yapılır. Hoş geldiniz hepiniz. Allah'tan gayrısına yemin şirktir. Gelen rivayetler böyledir. Üç türlü yemin vardır. Bakın oraya yazdım. Varayuva yapılan, kasıtlı yapılan ve hile bazında karşıdakini aldatmak için yapılan yemin vardır. Birincisi devamlı ağzından çıkan vallahi billahi şöyle böyle diye konuşan buna bir şey gerekmiyor. Yani varıyora yemin etmek hoş bir şey değil ama kefaretiyor. İkincisi ise münakide kasıtlı vallahi billahi tallahı böyle bunu yapacağım edeceğim bu şekilde yapılan yemin insanı ne yapar? Bağlar. Yemin de sadece Allah'ın isim ve sıfatlarına yapılır. Onun dışında yapılmaz. Yaratılan mahluka yapılan yemin sadece Allah'a mahsustur. Kullara nedir? Değildir. Kasıtlı yapılan yemin dönülecekse daha hayırlısını görmüşseniz kefareti nedir? Serdar'ın yediğinden on tane kişiyi yedirmek 10 <gülüyor> kişiyi giydirmek veyahut bulamadıysan köle azat etmek, hiçbirini bulamadıysan Üç gün arka arkaya nedir? Oruçtur. Yemin'in kefareti budur. Yemin, yemin ettirenin niyeti üzerinedir. Senin ettiğin niyet üzerine değil. Özü bu kardeşlerim. anadınız anadınız Anlamadınız? Allah'ın ismini ve yemin edilir diyoruz hocam. Diyor Vallahi bilin etenler diyoruz. Diyor. Mesela adam diyor ki, Kabe'nin Rabbine imin olsun. Yine Allah. Yine aynı. Şey Kabe'ye and olsun ki denmez. Elinde tutan Allah'a Kabe'yi andolsun ki şittir Yani Allah'tan gayrısına yemindir. Ama Kabe'nin Rabbine andolsun ki nefsimi elinde tutan Allah'a andolsun ki. Yeri göğü yaratana andolsun ki. Beni karanlıktan aydınlığa çıkarana andolsun ki. Anlatabildim Eklif mi? Yani Allah'ın isim ve sıfatları diyoruz. Bunları bunlarla yemin ne yapabiliyorsun? Edebiliyorsun. Yani yemin ederken de elini, ayağını kaldırma, yok işte ben bana mı şöyle yaptım, ayağımı kaldırdım, bunlar geçerli değil. Anlaşılmıştır. Ben yani, niyette, niyette, onu da Allah için bekletip bilmemişlerdir, kişinin, karşısındakinin niyetine göre de, göreceğiz. De, de, de, de. Demin dedim değil mi? Evet. Kişinin niyet, kişinin, yani senzahatın daibinin, yeminin, Selamlığı. kişinin niyetine göreceğiz. Aleyküm Bunu dedim, şimdi dedim. dedim. Evet. dedim. Sen demek ki sula içiyorsunuz. Yeminle ilgili bir ayet var hocam. Bakara 224, Maide 89. Emroş hoş geldin. İşte mi geliyor? Yok efendim. Kardeşlerim ikinci konumuz nezir. Yani adak adama. Nezir kişinin şeriatın aslında bağlayıcı olmayan bir ibadeti bunu işaret eden şu kadar parayı tasadduk etmek Allah için üzerime borç olsun. Eğer Allah hastalığıma şifa verirse üç gün oruç tutacağım. Oğlum askerden gelirse kurban keseceğim. Veyahut şöyle olursa veya şu zamanda Kabe'nin içinde itikafa gireceğim. Nezir adahtır, adamaktır. Allah için olursa bunda bir sıkıntı yoktur. Ama Allah Resulü diyor ki kardeşlerim aleyhissalatü vesselam nezletmeyin. Bu cimriden mal çıkarmaya benzer diyor. Ama nezretmişseniz onu da yerine ne yapın getirin diyor. Mesela adamın birinin çocuğu oluyor ölüyor. Oluyor ölüyor oluyor ölüyor. Adam diyor ki eğer bir çocuğum daha olur boyumca büyür. Ölmezse Allah'a diyor falan yerde 30 kurmak. Ne? Ona kendim böldü diyor. Falan ee, yerdedir. 30 tane diyor kurban keseceğim diyor. Ee, ve geliyor Allah Resulü'na soruyor. Ey Allah'ın Resulü benim diyor işte çocuğum. Benim doğan her çocuğum ölürdü diyor. Ben de böyle bir nezlettim. Adam yerine getireyim. Senin diyor bu nezretliğin yer diyor cahiliyenin put e, perest yeri mi? Değil. Putlara kesilen kurban yeri mi? Değil. Ben Allah için adadım diyor. Git adanı yerine getir diyor. Hmm. Buhari Müstün başta olmak üzere bu hadisin naklede sahabe diyor ki o zaman çocuk işte. Babam diyor, kestini bıraktı. Kestini bıraktı. Gelen, geçen, kurt, kuş her şey nasibini aldı. En sonuncu diyor, aldı başını, daha doğru kaçmaya başladı diyor. Babam diyor bir elinde bıçak koyunun peşinden koşuyordur. Koyun adam koyun adam diye bağırıyordu diyor bir yerden de. Sanki diyor koyun diyor sözünü dinlemiş anlamış da diyor döndü melierek babama doğru koştu diyor. Babam onu da kesti. Allah hamdetti diyor adanı yerine getirdiği içindir. Yani nezir e, yapmayın fakat yerine de getir. Adamızsanız da ne yapın? Şimdi... Buradaki adamın e, sorduğu sorun neydi? Hangisi? İşkanlık olduğunu nehir Ben alalım. nezrettim diyor, yapayım mı? Soruyor. He. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da e, bunu diyor bir puta adadı? Mesela Hacı Bayram'a geliyor adam, eğer çocuğum olursa sana bir kurban diyor. Oluyor. Ha, Hacı ne yapıyor? Diyor. Erkekse satı. Yok, satın, satılmış. Hıssa Satın. satı koyuyor, getiriyor bir kurban kesiyor. Veyahut fakirse bir tavuk kesiyor. Bir i̇şte böyle veyahut işte örümcün hasta, evet. düzelirse işte geliyor, adak adıyor orada, bir kurban kesiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce bunu soruyor. Allah'a mı adadın? Gayrısına mı? Çünkü şirk nelerde vuku buluyor? Adakta buluyor. Duada buluyor. Sığınmada o diyor duada, sevgi de, korkuda ne yapıyor bunlar? Şirk. Allah'tan yemin gündeme <gülüyor> gelebiliyor. Nezir de bu kadar hassas tevhidi bir konudur. Allah'tan gayrısına ne yapmayacaksın? Nezir etmeyeceksin. Ama adamısın. Bunu da şirk, küfür değilse yerine ne yapacaksın? Getireceksin. Çünkü sahabe geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bakın cehalette evet. yanlış hatırlamıyorsam Ömer bin Hattab yanlışım varsa düzeltin kardeşim. Ya Allah'ın Resulü diyor ben cehaletteyken diyor Kabe'nin içinde bir gün itikafa girmeye nezrettim. Bunu yerine getireyim mi? Ne için yaptın? Allah için git yerine getir diyor. Yani cehalette bile Allah adına bir söz vermişse bunu yerine getir diyor. Nezir bu kadar önemli kardeşlerim. Çok eski bir ibadettir nezir. Yani Kur'an okuduğumuz zaman e, İmran'ın karısı Ya Rabbi karnımda olanı sana ne yaptım? Nasıl Nezrettim diyor. Bu çok eskiden gelen bir e, bilinen bir ibadet şekli kardeşlerim. Yine Alimran'da i̇mranda e, böyle Meryem suresinde Allah Meryem'e bunu emrederek insanlardan birini görecek olursan ben Rahman'a oruç adadım. Bugün susma orucundayım diye ne yap? Söyle diyor. Yani nezirin çeşitli halleri ta insanlığın tarihinden itibaren nedir? Vardır. Ve cahiliyede de nezirler neydi? Vardır. Kendi zanlarına göre ne derlerdi kazandıklarına? Bunlar Allah'ın, şunlar putların derlerdi. Yani kazançlarını bile ayırırlardı, nezre derlerdi, putlara ayırırlardı. Enam 136'da Kur'an bize bunları ne yapıyor? Veriyor. Nezrin İslam'da meşru oluşunun delili ise bakara 270. ayettir kardeşlerim. <gülüyor> Rabbimiz subhanahu ve teala sarf ettiğiniz harcı ve adadığınız adağı şüphesiz Allah bilir diyor. Hadiste ise onlar nezirlerini yerine getirir. Fenalığı yaygın ve günden o günden ne yaparlar? Korkarlar diyor. ve vesselam yine kim Allah'a itaat hususunda nezir ederse onu yapsın. Kim de Allah'a isyan konusunda nezir yapar, sonra da yerine ne yapmasın? Getirmesin. Evet. Yemin bahsinde de dediğimiz gibi işte ben yol ortasında oturacağım, güneşin altında duracağım, oruç tutacağım kimseyle konuşmayacağım diyor. Adam ne yapıyor? Nezle diyor. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Onun güneşte oturmasına yol ortasında durmasına Allah'ın ihtiyacı nedir? Yok. Yoktur gölgede otursun, orucunu tutsun gelenden gidenler ne yapsın? Konuşsun. <gülüyor> Nezir sadece hak olan, iyi olan şeylerdedir. Evet. Mesela Musab bin Umeyr'in annesi ne yapıyor? Güneşin altında ölüm orucu tutuyor. çok <gülüyor> değil mi hayatını? Evet. Neden? Çünkü Musab annesini çok seviyor. <gülüyor> Diyor ki annesine bir şey olursa dayanamaz. Dininden döner. Anacım diyor bir değil bin tane canı olsa abi. hepsini burada bir bir gözümün önünde verse ben bu davadan ne yapmam yine dönmem deyince değilmiş, anası bakıyor ki bu olmayacak, olmayacak. Kendi canı daha tatlı geliyor. Evet. evet. Demek ki nezir neymiş? E, meşruymuş. Varmış. Ne zaman sahih? Allah'a isyan olmadığı zaman sahih. İsyan olan bir şeyde ise Sahih nedir? İyidir. <gülüyor> Belirli bir yerde ibadeti nezredebilirsiniz. Oruç için nezir yapabilirsiniz. Malı tasadduk etmek için nezir ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Bunlar da nezir nedir? Vardır. Nezrin kefareti yerine getiremiyorsanız nedir? Heh? Nezrin kefareti yerine getiremiyorsanız nedir? Yeminin kefaretiyle aynıdır Neyden? diyor aleyhissalatü vesselam yeminin kefaretiyle aynıdır. Nezrinizi herhangi bir şekilde hani mal olarak getiremediyseniz e, normal bir kardeşimizin yediğinden on kişiyi yedirmek ya da giydirmek, ya köle azat etmek ya da üç gün arka arkaya oruç tutmak. Evet kefareti bu. Peki oruç nezri var kardeşimizin vefat etti. Ne olur bu? Evet, Vafiyet ettik evet etmediyse ve i̇bn Mace'den gelen rivayette Helal olsun sana. annen üzerinde oruç nezri varken e, öldüyse kız geliyor soruyor nezri vardı öldü Allah Resulü ve Vesselam onun yerine ne yap? Tut. Yani aynen Ramazan orucu tutulduğu gibi nezir borcu olan birinin de borcunu ebeveynin çocukları ne yapabilir? Yerine getirebilir. Evet. Gelelim kardeşlerim öbür konumuza yeme içme adabıyla alakalı meseleye girecek olursak girelim değil mi? Gülüyoruz. Devam edelim. Kardeşlerim e, her şeyin bir adabı olduğu gibi muhakkak ki yemenin içmenin de adabı vardır. Mesela burada şöyle bir sıralamaya girdik. Okunuyor değil mi? el alından yiyip içme, besmele çekme, sağ elden yani, yiyip, yiyip içme, denye. içtiğin kaba üflememe, ayakta içmeme, yemekte kusur aramama, tanıdığını tanımadığını ne yap? Selam ver, yedir, yedir, içir. Veya yatarken ne yap? Kapların ağzını, Kapların evet. ağzını ör, örtecek bir şey bulamazsan bari besmeleyle bir çöp gibi ne yap? Bir şey koy. Veya e, yemek ve namaz çakışırsa önce, yemeği önce ne yapın? Yemeği, yemeği yemeği yiyin. Aklınız orada kalmasın. Sonra yemekten sonra dua edin diyor. Bunlar sadece sıralamalı. Şimdi delillerine gelecek olursak helal da belli, haram da belli. Bunun ikisine dikkat eden ne yapar? Dinini ve özünü ne yapar? Korur. Öyleyse Müslüman'ın yediğine içtiğine ne yapması çok dikkat etmesi gerekiyor Allah Azze ve Celle ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin eğer siz yalnızca Allah'a ibadet ediyorsanız Bakara suresinin 172. ayeti dikkat edin diyor deminki hadise devam edecek olursak her padişahın bir korusu vardır Allah'ın da korusu nedir? Tabi. Haramlarıdır Tabi. Bir çoban düşünün diyor. Çoban sürüyü yasak korunun etrafına getirirse yani şurada bir bahçe var. Sürüyü getirirse ne yapar? Girmiş gibi olur diyor. Dikkat edin diyor. Vücutta bir, bir et parçası de. var. O düzeldi mi? Bütün azalar, Bütün azalar ne yapar? Düzelir. Düzelir. O bozuldu mu? Tüm Her şey da. bozuldu. Dikkat edin bu et parçası iman nereden başlıyordu? Kalpte. Demek ki helal ve harama bir Müslüman dikkat ettiği müddetçe dininde ve yaşantısında neymiş? Düşmecek. Daha dedermiş. Ama helala harama dikkat etmiyorsa dinde ve yaşantıda ne yapıyormuş? Bozulmalar var. Niye böyle birisi kalbim itiyor da niye kalbim çekiyor diye hiç düşünmeyin. Yediğinize, içtiğinize kazançlarınıza bakın. Bu kadar anlarsınız. Evet. Yemek yerken bir adap var mı? Var. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam övey oğlu Ömer'le birlikte yemek yiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Ümmü Selemen'in oğlunun eşinden. Çocuk ne yapıyor? Sor elinden yiyor. Kabın her tarafını geziniyor. Allah Resulü ne diyor ve vesselam? Oğlum sağ elinden ye, besmele çekerek ye, önünde ye. Neymiş yemeğin adabı? Sağ, sağ elinden yeme, yemek, önünden. yemeğe başlamadan besmele çekmek ve önünden yemek. Yemeğin bereketi neresinde bilmezdir. Ve Ahmet'in müsnetinde gelen rivayette kardeşlerim, besmele çekmeyi unutmuşsanız ne diyeceksiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Evveli ve ahiri. Bu ona nedir? Kefavettir. Evet. Bu da nedir? Yemeğin adabıdır. Kim yemeğin başında Allah'ın adını anmayı unutursa hatırladığı zaman Bismillahirrahmanirrahim. Evvelihi ve ahiri dedi mi? Yeterlidir. Evet. Peki Kibir alametlerinden bir şey var, biri var. Nedir bilir misiniz? Kibir alametlerinden. Evet. Yağsana şey, yemek. Allahü salli ve selam. Sol eliyle yiyip içen birini görür. Ne diyor? Yeme. Sağ eliyle yer diyor. O ne diyor? Benim diyor, elim kalkmıyor. Öyle kalkıyor. Şimdi adamın eli hakikaten sağ eli arızalı olsaydı eli kurur muydu? Ha? Kurmazdı. Kibir nedir? Hak'tan geleni kabullenmemektir. Bu ufacık bir mesele olduğu gibi kocaman bir meselede ne yapabilir? Olabilir. Allah Vesselam kalbinde zerre kadar kibir olan cennete ne yapamaz? Giremez diyor. Bakın buraya bir hadis yazdı. Var İki olabilir. şeyden razımen eder. Biri şip, diğeri nedir? Kibir. kibir. Bunların ikisi de adam doğru, otomatik nereye götürür? Cehenneme götürür. Sahabe kalkıyor, soruyor ya Allah'ın Resulü, ben elbisenin güzelini giyerim, kokunun en güzelini, ayakkabının en iyisini giyerim, bu da mı kibir? Hayırdır. Allah güzeldir, Güzel güzeli sever, kuluna bir nimet verdi mi, onun üzerinde Görme. görmeyi ister diyor. Kibir haktan geleni kabul etmemektir. Yani Allah'tan ve Resul'dan bir şey gelir de siz de bunu kabul etmezseniz Allah muhafaza bu sizin kibirli olduğunuzun alametidir ve cehenneme gidiş milletinizdir. Allah muhafaza. Evet. Ee, yine bir şey içerken Allah Resulü ve Vesselam Mesela şunu içiyorsunuz, kabın içine ne yapmayın, nefesinizi vermeyin, kohlamayın diyor. Bu bir emir mi? Evet. Yapmayacaksınız işte. Ya neyse, o. bazılarını iç, ye, bir su içerken falan görürsünüz. İçerken habire içine nefes alıp verdiğini görürsünüz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmayın. Yapan birisini gördüğünde bunu ne yapacaksınız? Evet. Uyaracaksınız. Yine bir bardak düşünün şunu, Kenarında hafif kırıklık var. Ne yapın? Bunu atın diyor. Bunu ne yapmayın? Kullanmayın. Hani bazen insanlar yıkarken özellikle kadınlar çevirdiğinde pıt diye kenarı ne yapıyor? Gidiyor. Onu ne yapın? Kullanmayın diyor. Kenarı çıtlayan böyle kırılan cam eşyanız varsa bardaklarınız Hadi sabit üstünde Bunları ne yapmayın? Kullanmayın. Yok edin diyor. Evet kardeşler. Yine e, dibi görünmeyen, mesela şunu ben kafaya dikip içebilir miyim? İçerim. Niye içerim? Belli içinde ne var? Dibi ya? gözükmeyen bir şeyi ne yapmayın? Kafanıza dikip içmeyin. Mesela o zamanlar tulum diye bir şey vardı deriden deri yapılan. Akrebin birisi giriyor tulumun içine ne yapıyor? gizleniyor dikince burada onu atıyorsun bir şeye döküp oradan ne yapın için dibi gözükmeyen bir şeyi kafaya dıkerek ne yapmıyorsunuz içmiyorsunuz aynı şekilde bir ayakkabınız varsa içini sahradayken silkelemeden ne yapmayın giymeyin, giymeyin. onun içine bir haşere ne yapmıştır gelip girebilir <gülüyor> kontrol edin diyor yine kardeşlerim şu an mesela birisi su verdi Nereden başlar? Büyükten, büyün, sağından ve dağıtan adam ne yapar? En son içer diyor. Allah Resulü ve selam. Bu da bunun adabıdır. Peki bir başkası içerken ikram eden ne yapar? Ona sağ taraftan verir, bekler. Ondan sonra bardağı alır. Tekrar sağdan ne yapar? Eder karşıdakine verdi. O da ayakta kalktı, dikti. Ne yapar? Sofayı yer ya. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ayakta ne yapmayın? İç, i̇çmeyin diyor. Bari şeytan unutturmuşsa parma katın, kusun, kusun diyor. Peki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ayakta içtiğine dair rivayetler yok mudur? Vardır. Nedir bunlar? abdest aldığında onun bir tası vardı kardeşlerim. Eline tastan alır, döker, güzelce yıkar. Sonra tastan ağzına, burnuna, yüzüne, her tarafını yıkadıktan sonra kalan suyu ayakta ne yapar? İçerdi ve dua ederdi. Ölümden başka birçok derde nedir bu? Devadır derdi. Abdest, suyu ayakta ne yapar? İçilir. Bunda hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Yine zemzem her türlü derde nedir? Şifadır. Aç içen doyar, susuz içen kanar diyor. Zemzemi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakta oturarak ne yapmıştır? İçmiştir. Zemzem ve abdest suyunda istisna vardır. Onun dışındaki içeceklerde istisna nedir? Yoktur. Bu da nedir? Bir imtihandır. Allah Resulünün Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bir emridir. Burada bir mesele daha var. Müslüm'de gelen ifadede ense soruyorlar. Allah kendisine rahmet etsin. Amin. Peki yeme diyor ayakta, O ondan da şerlidir diyor. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakta yeme ile alakalı bize bir men ulaşmamıştır kardeşlerim. Aksine yürürken yediği vardır. Sahabenin de nedir yediği vardır. Gözünün önünde meni yoktur. Böyle bir durumda biz ne yapamıyoruz? ayakta yemeğin diyemiyoruz. Ama Enes'ten böyle bir şey var, men var. Bu şekilde bir tavsiye var deriz. Ama haram ne yapamayız? diye Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir men ne yapmamıştır? Gelmemiştir ama ayakta içen bir kardeşimizi uyarmak zorundayız. Çünkü ibadetin küçüğünü büyüğü diye ne yapmayın? Ayırt etmeyin. Çünkü kime karşı işlediğinize bağlı. Hatta e, ben pek esnaf dışında çay içmem. Bugünlerde bizim orada biraz konuşma, istişare fazla. Yıkıldı, yıkılacak falan filan. Hacı Bayram'da. Esnafa gidip bazı şeyleri sorarken mesela çay söylüyorlar. Şimdi konuşuyorum, ben elimde tutuyorum tüyüm yere eğilerek içiyorum. Hayretin ya hocam ne oturuyorsun diyor. Ya ayakta içsene çayda oturarak mı içiyorum işte. Ya dışarıdasın. Diyor. Allah Resulü neh yetmiş adam böyle bakıyor yani hangi asırdayız böyle nehi de der gibi bir şeyleri var. Halbuki bu nehi nedir? O günde nehidir, bugün de nehidir, yarın içinde nedir? Kıyamete kadar bu din bizi bağlayıcıdır. Allah bunu hakkıyla yapıp yerine getirenlerden eylesin. Ha, insan oturamaz, sıkıntısı vardır, beli arıyordur, hastadır. Bunlar zaten istisnadır. Ayakta kılamıyorsan zaten ne yaparsın? Oturarak kılarsın. Bunlarca bir sıkıntı yoktur. Ama kasıtlı olarak bunu ne yapamazsınız? Yapamazsınız. Yapıyorsanız sizde sıkıntı vardır. Sadece o amelde değil birçok şeyde sıkıntı vardır. Rabbim hepimize hayır versin. Yine meselelerden bir tanesi daha önceki derslerde de zikrettiğimiz gibi altın ve gümüş kaptan yememek ve içmemek. Gümüş de mi var? Evet var. Altın ve gümüşten yememek ve içmemek ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bunlarla diyor ahirette nasibi olmayanlar yer ve içerler. Haca gidince gümüş akitliklerinden koyduk. Ben öyle bir şey yapmadım. Ben öyle bir şey yapmadım. Ama zannedersem gümüşe benzetilen bir takım Değil de gümüş değil gümüş, mi? Bilmiyorum yani. Bizim esnaf da satıyor da gümüş değil benim bildiğim onlar yani. Ama herkes gümüş diye alıyor fakat gümüşle kaplama da değil. Hiç alakası yok ama hakikaten gümüş satıyorlar mı bilmiyorum. Yani satmadıklarını biliyorum ben yani. Ben satmadıklarını biliyorum. Evet. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ümmetin arasına geliyor. Bir elinde Altın bir elinde ipek. Bu ümmetimin kadınlarına helal erkeklerine nedir? Haramdır. Bir Müslüman erkek ne altın yüzük takabilir ne altın künye takabilir ne de ipek giyemez. Ama kadınlara bunlar nedir? Helaldir. Erkeğe haramdır. Kıyamete kadar da bu geçerlidir. Allah bizi de neslimizi de bundan uzak kılsın haramlardan. Bunu peygamberin fark <gülüyor> koyma yetkisinde kullanabilir miyiz? Hı hı. Allah'a emanet Öldüren kim? Allah. emanet olun. Ölüm meleği ne iş yapar? Göremediği yapar. Yani ne yapar? He? Ne yapar? Allah'a emanet olun. Kıramın aleyküm der, yumruğu gözüne yer, kör olur. Ne Yok. olur? <gülüyor> Allah Allah. Ne yapar? Can alır. Can alır. Öldüren dirilden kim? Allah. emanet olun. Ölüm meleği ne iş yapıyor? Allah'ın izniyle ruhları ne yapıyor? ediyor. Resuller de Allah'ın izniyle emrettiğini Allah. insanlara ne yapıyor? Anlatıyor. O nefsinde, nevasında ne yapmaz? Konuşmaz. Resullere de veyahut gelen elçilere Allah Azze ve Celle ya yazılı ya da ne yapmıştır? Sözlü olarak vahiy indirmiştir. Yani ee, gerek yazılı olsun, gerek sözlü olsun ikisi de Resul'ün ağzından çıkmaz hasebiyle nedir? Bağlayıcıdır. Aynen ayet-i kerimede dediği gibi dilini ne yapma? Debreştirme. Onu kalbine nakşedecek biziz. Ne o? İnen bir vahiy var yazılı. Sonra onun beyanını sana öğretecek kim? Yine biziz. Yani sünneti öğreten kimmiş? Yine Allah. Yazılıyı da da öğreten Allah'tır. Rabbu subhanahu ve teala bunu anlayanlardan eylesin. Amin. Yani o bize neyi helal kılmışsa o bize nedir? Helaldir. <gülüyor> Kardeşlerim yemede de adab vardır. Ben yine de Allah Resulü'nün adabını öğreteyim. O <gülüyor> şu üç parmağı görüyor musunuz? Üç parmakla yerdi. Yemekten sonra ne yapardı? Ellerini güzelce yalamadan yıkamazdı. Ve kim et yemeye yer, elini yalamaz, yıkamadan yatarsa, derlenirse kendinden başka kimseyi ne yapması? Tamam. Kuşlaması. Bugün ne var? Çağdaşlık adı altında. Hı? Çatal, bıçak, kaşık değil mi? Bunlar var. O çatal, kaşık her zaman sizinle yoksa başkaların ağzına da girip çıkıyor. En az Lokantayı düşünün. Evet. Başka yerleri düşünün. Bunun yanında peçeteleri düşünün. En çok dünyada yapılan istafları. Bir de sünneti düşünün. İslam hakim olsaydı şöyle bir an için bir hayal kurun. Çünkü sahabe büyük hayaller kurmuş. Hepsini gerçekleştirmiştir. Şu an İslam'ın hakim olduğunu düşünün. Evet. Herkes elinde ne yapıyor? Peygamber neyle yemiş? He? <gülüyor> kim kınayacak bizi ya? Güçlü kim? Sen ortamda hakimiyetin var. Aldığın terbiye dini bir terbiye. Kim kınıyacak seni? Şimdi uyanın. Hayaliniz bitti, rüyanız bitti. Gerçek hayattasınız. Lokantaya gittin, barnakların manyak. Şöyle bakıyor adam. Kaşık kullanmıyor. Ne diyorlar sana? Yobaş. bak, Görmemiş. O Diyor, hacca gittim diyor. Bunu anlatan Üstün Hacca gide. Adam eliyle yiyor şapur, supur. Sakalından ee, <gülüyor> aşağı kadar damla iğrenç bir şekilde anlatıyor şimdi. Halbuki ağzına sokup çıkardığı kaşığın kimin ağzına sokup çıkardı bilirsiniz. Yani şurada e, vurgulamak istediğim şu. Allah Resulü'nün Sallallahu Aleyhi sünnetini uygulayamıyorsak, hayatımızda bunlar yoksa İslam'ı bir terbiye almadığımız için bu hallere düşmüş. İslam'ı bir terbiye alsak davranışlar bize na, nasıl gelmeyecek veli? Kötü ve çirkin gelmeyecek. Çünkü İslam'ı terbiyecek. Öyle bir şey demedim. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yere düşen lokmayı ne yapmayın? Şeytana bırakmayın. Ne yapın? Temizleyin. Onu ne yapın? peçeteye sarıp çöpe atmayın Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hayırdan ayırmasın. Ee, nasıl yerdi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asla dayanarak bir yere ne yapmamıştır? Yemek yememiştir diyor. Ya diş çöküp oturmuş, ya e, ayağının birini katlamış, sağ ayağını dikmiş, bu şekilde ne yapıyor? Hep yerde oturarak bir yere dayanmayarak ne yapmıştır? Yemeğini hep böyle yemiştir. Ne kadar yenmelidir? Tam Allah ya. Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kısmını nefese bırakın. Bir kısmını suyla bir kısmını da yiyecekten doldurun. Tıka basa ne yapmayın? Ne yapmayın? doldurmayın. Çünkü bu kalbi ne yapar? Öldürür. Diyor. Kalbi öldürür. Diyor. Yine bir hadis-i şerifte gece uyuz bir eşek gibi uyuyana, çarşı pazar dağırana, çok uyuyana, çok gülene, çok yiyene Allah Boğderim. boz ediyor. Allah bizlere merhamet ettiklerinden kılsın bizlere ne kadar yemek yemek gerekir artık buna e, kendimiz düşünelim şöyle bir bakalım Allah Resulü ve Vesselam vefat ettiğinde diyor Ayşe annemiz 3 ay geçerdi de bacasından bir duman ne yapmazdı tütmezdi <gülüyor> diyor yani bir öğün önünde yemek bulamazdı diyor o kadar fakir halleri vardı karnına taş bağlar Yine kardeşlerim yeme adabından birisi yemekte kusur aramayacaksınız. Hı. Var mı bu hastalık bizde? bizden? ben yani, diyorum. Ben bunu yemem. Şunu etmem. Böyle yapmışsın. Yemekte kusur aramayın. Hoşlanmadınız mı? Çekilin diyor. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam keler etini ne yapmıyor? <gülüyor> yemiyor. Bir şey söylüyor mu? Çekiliyor, yebilir. Ne eti diye soruyor. Keler olduğunu bilince. Kertenkele değil mi? Keler. Keler. Keler, keler. keler. keler. keler. keler Timsağın küçüğü modeli gibi bir şey. Çirkin <gülüyor> <gülüyor> bir şey. <Her> <gülüyor> onun <gülüyor> gibi, kertenkele gibi Keler. Kertenkele değil. Evet, de değil evet. değil. Böyle bağırdı mı? Bebe sesi gibi ses çıkıyor. Araplar çok sever. Ya, işte Sahabeler sadece. de çok sever ama onların ulan hiç sanat evsana. Sevmiyor. Ama bir kusurda yemekte ne yapıyor? Ölmüyor, elini çekiyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Enes, Allah kendisine rahmet etsin. Amin. Ben diyor kabak yemeğini hiç sevmezdim diyor. Bir gün baktım diyor Allah Resulü diyor kaşıyla yemeğin içinde kabağın tanelerini ararken gördüm. Ondan sonra diyor kabak eti diyor yemeğe diyor bana et yemenden en sevdiğin daha leziz hale Geldi diyor. Ya Enes ya İbn Ömer. Allah ikisine de rahmet etsin. Evet kardeşlerim. Yine e, yemek yiyen insan çok ne yapmayacak? Yemeyecek. Çünkü mümin bir bağırsakla kafir yedi bağırsakla yer. Yine ne yapmaz? Doymaz diyor. Allah bizlere rahmet etsin. Evet. Yemek yedirmenin ve yemeği paylaşmanın da çok fazileti var kardeşlerim. Biliyorsunuz, Kur'an okuduğunuzda atamız İbrahim'in kendisine büyük melekler bir görev için gidiyorlar, insan kılığında geliyorlar. Ona bir şeyi müjdeleyecekler. İbrahim Aleyhisselam bunları tanıyor mu? Tanımıyor. Tanımıyor. Hemen bir hayvan kurban ediyor, pişiriyor, önlerine koyuyor. Bu da neyi gösteriyor? Tanıdığına, tanımadığına yedirmek, içirmek, inanan insanın neymiş? Şiarıymış ve büyük fazileti var. Hatta oruç babındaki hadisleri hatırlayacak olursanız, <gülüyor> oruçluyu iftar ettiren, onun orucunun sevabına ne yapıyor? Ortak oluyor. Onun için yedirmek, içirmek çok hayırlıdır. Hatta Bukhari Müslümin zikrettiği rivayette <gülüyor> Oruçluğunla pekhametlerimizin oruçluyken ki ikramı geri çevirip orucu bozma meselesi... Bu nafile. Ee, tanıdığınıza tanımadığınıza selam verin, tanıdığınıza tanımadığınıza yedirin, i̇çirin. içirin diyor. Bu da davette çok önemli nedir? Bir ölçüdür. Şurada birine yedirip içirip ondan sonra bir İslam'ı anlatırsan ona ne yaparsın? Zemin hazırlarsın. Evet. <gülüyor> Başka ne var? Yemek yiyen kimsenin yediği yemeği övmesi vardır. Allah Resulü ve Vesselam bir gün geliyor yemek yiyecek. Evde ne var? Sirke. Sadece sirke var. Sirke ne güzel katık diyor. Sirkeyi ne yapıyor? Övüyor. Bir tabağa koyuyor. Banarak ne yapıyor? Yiyor. Hakikaten çok lezzetlidir. Tavsiye ederim. Ben denedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yediğini hiçbir zaman ne yapmıyor yüksün mü onu övüyor yemek yemeni yiyen Allah'ın o nimetini ne yapsın övmekte fazilettir evet kardeşlerim yine kardeşlerim yemek yerken topluca yemekte bereket vardır yeğiniz içiniz israf etmeyiniz tek tek de yeğiniz diyor Aleyhisselatü Vesselam topluca da yeğiniz ama yerken Allah'ın adını muhakkak ne yapın zikredin diyor. Allah ee, birisi yemeğe birini davet ettiğinde kim hizmet eder? Misafir mevsaim. Mi, Sizin efendiniz e, misafirine ikram eden, hizmet edendir diyor. Yaşlı olsanız da, genç olsanız da, geleniz misafire ne yapmanız? Sizin hizmet etmeniz sünnettendir kardeşlerim. Yemek yerken oturma şeklini anlattık. Bukhari'de gelen rivayette ben bir yere yaslanarak asla yemek yemem diyor. Ali Aleyhisselatü vesselam. E, meşgulken nasıl gelir diye bir bak koymuşuz. Aleyhisselatü vesselam e, meşgulken kendisine hurma getiriliyor, getiriliyor. Hem hızlı hızlı yiyor hem de eşiyle meşgul oluyor. Bu da gösteriyor ki e, aparatif olarak bir iş yaparken ayakta yenecek veya çalışırken yenecek bir şeyler varsa onu da ne yapabiliyorsunuz? Yiyebiliyorsunuz. <gülüyor> Yemekle namaz hazırsa ne yapıyorsunuz? Önce, Önce yemeğinizi yiyin. Sonra ne yapın? Namazınızı kılın. Herhalde yemek demek istedin. Mi? Hocam. Namaz diyen kimdi? Amel-i Ameli zannettim. sandettim. Evet. Görmedi, ee, yani. Bir ne de, ne de süt meselesi var kardeşlerim. Sütte şu mesele olduğu için söylüyorum. O zaman kıtlık zamanı Aleykümselam var Aleykümselam. Aleyküm aleyküm. ee, i̇nsanlar bir sütle, bir bardak sütle karnını doyuruyordu biliyor musunuz? Ve sahabeler o günkü hayvanlarını artık keçi mi koyun veya de her neyse e, sadıkları sütü getiriyorlardı sahabeler karınlarını doyursun diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisi süt içtiği zaman ağzını ne yapsın? Çalkalasın diyor. Çünkü onda yağ vardır. Diyor. Onun da ayrı bir adabı vardır. Dağıtansa en son içer. Yani kim ikram ediyorsa hemen ben içeyim de sonra dağıtayım yahut küçükten başlayayım. Yok. Evin büyüğünden sağından ne yapar? Devam eder ve dağıtan en son içer kardeşlerim. Yemekten sonra ne denir? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet. Allah'a ne yaparsınız? Hamd, hamd edersiniz. Yemekten Oğluna dua Allah edersiniz. Aleyhisselatü vesselam Allah. sofra kaldırıldığı zaman riyadan uzak bereketi kesilmeyen çok sonsuz ve terk olunmayan kendisinden müstahane olunmayarak yapılan hamd Rabbimiz Allah'adır derdi. Yediren, içilen <gülüyor> ve bizlere bunu sağlayan Allah'a hamdolsun gibi birçok ne yapardı dua ederdi. Veyahut misafirse Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerine bereket ver, onları bağışla, onlara merhamet et diye. Yani ev sahibine ve yapılan ikramı her zaman dua vardır kardeşim. Evet. Başka? Yani bu kadar yeter inşallah. Bizleri yediren, içiren, bereketlendiren Allah'a olsun. Allah hepimizi hidayette kılsın. Bizleri aydınlıktan sonra karanlığa götürmesin. Amellerimizi Rabbim zayi etmesin. Hakkı hak bilip, hakka tabi olan batılı, batılı bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Amin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşşeden la ilah illa Anta estafrık ve tu'bihi.